Sema'dan yağmur gibi amellerimizin önümüze akacağı ve hesap vereceğimiz günü düşünmeye davet ediyor Cenab-ı Hak. Tefekkürün en rahat olduğu zamanlar geceler olmuş oluyor. Ondan sonra gelen ayette ilticayı bildiriyor cenab Rabbimiz cehennem azabımı üzerimizden sal, doğrusu onun azabı gelip geçici bir azap değildir. Hep Cenab-ı Hak oradan bir manzaralar bize bildiriyor. Ondan sonra yine Cenab-ı Hak iktisadi duruma geçiyor. Mülk Allah'ındır. O ibadul Rahman harcınıklarını ne israf ederler ne de cimrilik ederler. Allah'ın verdiği hudutlar içinde bir tasarrufta bulunur. Çünkü mülk Allah'ın. yasak ve yasak. Melikül Mezetül Mezen'in biraz aşağısında sayar diyor. Hiç de kendi kalacakmış gibi sayar diyor cimriye. O diyor bir hutamayı diyor. Yakıcı bir ateşe dahil olacak diyor. Allah'ın emanetini zayi ettiği için, kendine tahsis ettiği için. İsraf edenler de şeytanın arkadaşlarıdır. İsraf edenin kendine tahsis ediyor Allah'ın mülkünü. Cenabı bir hudutlar içinde o tasarrufta yaşamamızı buyuruyor. Tabi bu neye bağlı? İktisat neye bağlı? Para yılan gibi girdi delikten çıkar. Nereden kazanıyorsan, kazandığın yere doğru gider. Bir insanın diyorlar Malının ne kadar helal olduğunu görmek istersen onu haline bak diyorlar. Pintilik var mı, israf var mı ve nereye harcıyor? O paranın kazandığı paranın röntgenini gösteriyor. O da sana tedahül eder diyorlar. Kalbin yahantallaştırır hantallaştırır veyahut da tıypse, kalbi ihya eder. İki şey insanın kaderine dahil olur. Biri kazandığı yediği lokma kazandığı para, ikincisi de meftun olduğu insan onun kaderine tesir eder. İşte sahabi, Efendimiz'i gördü, hayran oldu. Her halini taklit etmeye çalıştı. Ayşe radıyallahu anha annemiz, bir sefer de kılarken gördüm, bir daha terk etmedi. Faz mı, vacip mi, sünnet mi, müstahap mı diye sormadım diyor. Allah korusun eğer nefsane içinde olan birisi de menfi bir insanı taklit ediyor. Bir artçısı taksi ediyor vs. şüflü bir insanı taklit ediyor insan neye hayranlık duyarsa onun için muhabbete peygamber efendim tevcih etme onu olan muhabbeti arttırabilme insan muhabbet duyduğu kimsenin iyiliğinden pay alır kötü bir kimsenin de kötülüğünden pay alır taklit ederse bugün de dikkat etmek lazım bilhassa evlatların bu menfi televizyon programları internetin menfi şeylerine dikkat etmek lazım hemen onu taklide gidiyor Avrupa'da gördüm maalesef o. Gençlere baktığımız zaman aynı oranın selde akan kütükler gibi kulağına küpe takıyor, burnuna çengel takıyor, bir tarafına şey takıyor. Yani kendi vakar ve şahsiyet azalıyor. Velhasıl şunu bilmek lazım, İslam'daki iktisat rejiminde mülk Allah'ındır. Onun bir israf ekonomisi de yoktur. Ferdin de israfı yoktur, ferdin pintiliği de yoktur. Allah'ın hudutları içinde de harcar. Ammeye zararlı bir işte yapamaz. Ammeyi israfa götürecek bir işle de meşgul olamaz. O kadar hassas ki Efendimiz komşunuza diyor yemek kokusuyla zarar vermeyin diyor, eziyet etmeyin diyor. Bugün nasıl mesela bakıyoruz apartatın binalar her balkonda bir şey var. Maltız var, ızgara var. O kokular kime gidiyor? Garipler, kimsesizler. Onlar yendiği zaman ona yiyen kimseye bir şey verir mi? Geçen senelerde bir yerde bir döner dönüyor, çocuk annenin kolundan çek, illa bundan al diye, çocuğun kolunu çekiyor, gel diyor, sonra alırım diyor. Şimdi o çocuğun orada nefsi kalırken o yeğene ne fayda eder? İslam hassas bir dindir, hassas, rakik insan ister, zarif insan ister, cennete layık olacak bir insan ister. Yani kaba saba, hantal bir kalp istemez. Mevlana bir misal veriyor. Mi? Mevlana zamanında Bağdat medeniyet merkezi, Bağdat bir diyor, merkebi gezdirdiler diyor. Merkep diyor yalnız diyor saman buldu, karpuz kavun olduğu yerlerde diyor huzur buldu, Kavun karpuz samanla diyor zamanla geçirdi. O diyor Bağdat'ın o dijlerinin döne o akış saltanatını gördü ne de o merkezi medeniyet merkezini gördü diyor. E sen de diyor gafil olursan diyor. Bu dünyanın, bu şeyin ilahi azamet hikmetlerinden uzakta kalırsın diyor. Sonra bu en mühim mülk, Allah müminlerden mallarını ve canları kendini verecek cennet karşısında satın almıştır buyuruyor. Biliniz ki malların çocukların birer imtihan sebebidir, büyük mükafat Allah katındadır. Demek ki mal, can, evlat büyük bir imtihan meselesi. Onuncu bunu İbrahim aleyhisselam, ikinci büyük peygamber, üçünde bertaraf etti, en oğlunu yatırdı, onu kurban etmek için, üçüncü tahta kalbinden düşünce Cenab-ı Hak İbrahim bu açık bir imtihandır dedi. Sana selam İbrahim dedi Cenab-ı Hak, İbrahim aleyhisselam tebrik etti. En büyük zenginlik kanattır Kanattan nasibi olmayanı dünya malın ne şekilde? zenginleştirir.